Büyü var mıdır? Var ise nasıl bozulur? Evet. Ne tavsiye edersiniz? Tabii şimdi büyünün etkisi vardır. Bizim ehli sünnet vel cemaat büyünün etkisi olduğunu ifade etmiş. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a da yapıldı. Ve Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Mu'abizeteyn dediğimiz felak ve naz surelerini indirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onları okudu. Ve ondan sonra şifa buldu. Ve yine Felak suresinde, Nas suresinde biliyoruz. Min şerrin neffâsâti fil -ukad. diyor Rabbimiz. Yani o düğümlere üfren kadınların şerlerinden de Allah'a sığınmamızı emrediyor. Dolayısıyla büyü dediğimiz bir şey vardır. Büyünün de bir etkisi vardır. Sebep dairesinde o da bir etkisi söz konusudur. Ancak bunu çok büyütmemek lazım. Yani insanların arasında bir huzursuzluk oluyor özellikle karı koca arasında. İnsanlar kendi aralarında acaba bu huzursuzluğa sebep olan şey benden mi kaynaklanıyor diye bakmadan ilk akıllarına gelen şey hemen büyü oluyor. Bu büyüyü nasıl bozduracağız, bozacağız bunun endişesine kapılıyorlar. Dolayısıyla çok fazla ehemmiyet vermemek lazım. Eğer bir insan kendisine büyü yapıldığını düşünüyorsa Rabbimizin kitabında ayetel i Kürsü okusun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Buhari Müslüm'de geçen bir hadis-i şerif var. Ebu Hureyre Efendimiz anlatıyor. Hazreti Peygamber ona üç defa Ayette'l Kürsü'yü okumasını emretmiş. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek duaları var. E, kul a'uz-u bi-rabbi felak, kul auz bi-rabbin Fatiha surelerini okusun. Ve e, ne olduğunu bilmediği, dürüst olup olmadığını tam olarak kestiremediği, ilim ehli olmayan insanlara giderek e, büyümü bozduracağım endişesi içerisinde kapılmasın. Çünkü maalesef bu tür insanların pek çoğu zaten ilimden uzak insanlar. Evet. Bu işi menfaat paraya dönüştürmüş insanlar, bunlardan uzak durmak lazım. Bu ayetleri okusun, Cenab-ı Hakk'a dua etsin, tevekkül etsin. Cenab-ı inşallah öyle bir şey varsa bile giderir. İnşallah. Kiymet Hocam.